1730 numaralı konu, Hazreti Ömer'in, idareciler ve halkı tanıması hakkında bir hutbe irat etmesi, Hazreti Ömer bir hutbesinde şunları söylemiştir, Ey insanlar, Hazreti Peygamber'in aramızda bulunduğu ve vahiyin inmeye devam ettiği zamanlarda Allah Teala sizin halinizi bildiriyordu, böylece biz de sizleri tanımış oluyorduk, ancak bugün Hazreti Peygamber gitti ve vahiy de kesildi, bu yüzden sizi söylediklerinizle ve yaptıklarınızla tanıyoruz, İçinizden kim açıkça hayır ve iyilikler yaparsa onu iyi birisi olarak tanır ve severiz, kimin de kötülükler yaptığını görürsek onu da kötü olarak tanır ve kendisine buğz ederiz, biz ancak zahire göre hüküm veririz, iç ise sizinle Rabbiniz arasındadır. Ben daha önceleri her Kur'an okuyanın bunu Allah'ın rızasını kazanabilmek için yaptığını zannediyordum, ancak son zamanlarda görüyorum ki bazı kimseler insanlar arasında bir mevki edinmek ya da çıkar sağlamak için okumaktadır. Kur'an okurken Allah'ın rızasını gözetiniz ve diğer amellerinizde de onun rızasını kazanmaya çalışınız. Ey insanlar, şunu biliniz ki ben valilerinizi, idarecilerinizi sizi kamçılasınlar ve mallarınızı ellerinizden alsınlar diye değil, size dininizi ve sünneti öğretmek için gönderiyorum. Onlardan bunun aksini yapanları bana şikayet ediniz. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki hiç vakit kaybetmeksizin ondan intikam alırım. Ey yöneticiler, Müslümanları dövmeyiniz, çünkü izzeti nefislerini rencide etmiş olursunuz. Fitneye düşüp ahlaklarının bozulmaması için Müslüman askerleri hudutlarda fazla tutmayınız. Haklarını vermemezlik etmeyiniz ki sonra onları küfara düşürmüş olursunuz. Zayı olmamaları için onları ormanlık bölgelerde konaklandırmayınız.